Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. Açık Radyoda Hukuk Güvenliği programı e, bugün 12 Eylül darbesiyle ilgili e, özel bir e, Tanıtımla bir sergi tanıtımıyla e, başlıyor ve e, bu serginin hazırlanmasında uzun emekleriyle e, çaba sarf etmiş e, iki konuğumuz var. Onlardan birisi Eylem Delikanlı, birisi de Sevim Sancaktar. Aslında başka bir arkadaş ben tanıyorum ama. E, programa ikisi, iki konuğumuz katılıyorlar. E, hoş geldiniz Eylem Hanım, hoş geldiniz Sevmanım. Hoş bulduk. Bahri Merhabalar, Bey. hoş bulduk. Çok teşekkürler. E, evet, e, 12 Eylül'le ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapıldı ve bu araştırma çalışma sonucunda ciddi bir e, ürün çıktı ortaya ve bu 12 Eylül. Ee, salı gününden itibaren e, İstanbul e, Tophane'deki tütün deposunda e, izleyicilerin ve e, kamunun e, e, ziyaretine açıldı. Aslında tabi hukuk güvenliği programı e, dediğimiz zaman e, bu 12 Eylül darbesi ve bununla ilgili yapılan araştırmalar bizim konumuzu çok ilgilendiriyor. Evet siyasi bir olay, toplumsal bir olay ve Türkiye e, siyasi tarihine, toplumsal tarihine e, damga vurmuş çok önemli bir olay. E, ama hukuk güvenliği açısından da e, 1982 Anayasası ve önceki anayasalarda var olan bir sık yönetim kurumuyla önce başladı. 12 Eylül 1980'den önce ve daha sonra darbeyle de bu sık yönetim koşullarının hukuki mekanizmaları sürdürüldü. Niçin? Çünkü 12 Eylül darbesinden evvel ilan edilen sıkı yönetimde sıkı yönetim mahkemeleri kurulmuştu. Ve bu mahkemelerin kuruluşuyla beraber 1402 sayılı sıkı yönetim kanununun kuralları işlemeye başladı. Yasaklar, dergilerin kapatılması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanması, gözaltılar, gözaltılardaki süreler, gözaltına alınanların, e, belli bir süre avukatlarıyla dahi görüştürülmemesine ilişkin bunlar da yine 353 sayılı askeri mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü yasası çerçevesinde yürütüldü. E, nihayet e, 1986 yılında da sık yönetim mahkemeleri kapatıldı. Bir, bir anlamda 12 Eylül'ün şeklen e, sonlandırılması ee, o tarihte olduğu her ne kadar 1982 yılında yapılan darbe sonucu bir anayasa düzenlenmiş ve yapılmış olmasına karşın Aslında 12 Eylül'ün şekli sona ermesini e, 1986 yılında sıkı yönetim mahkemelerinin kapatılmasında görebiliriz Hatta Diyarbakır'da biraz daha geç olarak bu kapatıldı şimdi bir e, biz 12 Eylül ile ilgili binlerce gözaltına alındığına ilişkin bilgiler var. Yani bazı yerlerde 650 bin bazı yerlerde 1 milyona yakın kişinin gözaltına alındığına ilişkin. İşte bilmem kaç ton gazete, dergi, kitabın yakıldığına ilişkin ve işte 927 binle. 1 milyon arasında e, basın ve yayına yasak konulduğuna ilişkin, yine 1,5-2 milyona yakın kişinin bu e, darbeden sonra fişlendiğine, işte e, 14 bin kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığına veya aslında kanuna göre kaybettirildiğine ilişkin, işte 14 kişinin bu dönemdeki açlık grevlerinde öldüğüne, 171 kişinin işkencelerde öldüğüne, 517 kişiye idam cezası verildiğine ve bunlardan 50 kişinin idam edildiğine hatta darbenin başkanı tarafından bir sağdan bir soldan astık diyerek bu 50 kişilik idamın açıklamasının ve meşruiyetinin de sağlanmaya çalışıldığını biliyoruz. Ama biz bugün programımızda Eylem Delikanlı ve Selim Tancatar konuklarımızla Yaptıkları çalışmalar ve bu çalışmalarda yaptıkları tespitleri anlatmalarını rica edeceğiz. Ve bir de e, öncelikle hatta bu sergi, bu serginin amacı, bu sergideki e, kapsam ve ne kadar süre bunun devam edeceğini kendilerinden dinleyelim. Teşekkür ederiz Bahri Bey bu e, önemli giriş için. E, sizin de bahsettiğiniz gibi 12 Eylül birçok katmanda anlatılabilecek bir dönemi işaret ediyor bize. 12 Eylül Salı günü açılan sergi, Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi'nin yaklaşık bir senedir üzerinde çerçevesini oturtmaya çalıştığı bir çalışma, bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıktı. Buradaki ana stratejimiz aslında Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi'nin dijital bir müze olarak varlığını fiziki bir Mekana olabildiğince bir müzeye yaklaşabilecek şekilde bir araya getirmekti. Bunda tabii ki Sevim Sancaklar'ın çok kıymetli çabaları Aylin Tekiner'le beraber üçümüzün oluşturduğu küratöryel çerçevenin bir önemi var. Buradan tabii ki birazcık belki Bellek Müzesi'nin ne amaçla kurulduğunu anlatmaya başlayarak sözü alabilirim ben de. Ee, 2021 yılında bir araya gelen e, bir ekiple beraber e, 12 Eylül'ü insan hakları ihlalleri e, ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar e, bağlamında e, odağına oturtan bir e, araştırma diyebiliriz aslında. E, Hepimizin bildiği gibi 12 Eylül'le dair ya da o sürece dair bir fiziki mekanımızın olmaması, bir bellek mekanımızın olmaması bizim gibi bellek çalışmaları yapanlar için büyük bir eksiklikti. Biz bu eksikliği nasıl giderebiliriz? Hangi tür mekanizmalar, hangi tür hak arama mücadeleleri sürdürebiliriz? Ne tür bellek aktivizmleri buna bir çare olabilir diye düşündüğümüzde aklımıza gelen yöntemlerden bir tanesi olarak dijital bir müzeyi, Kurmayı hedefledik kendimize ve 2021'den bu yana büyük bir ekiple kendi çapında bu çalışmaları yürüttük. Ve dijital müzeyi de 2022'nin 12 Eylül'ünde geçen sene bir lansmanla Kadıköy Moda sahnesinde açmıştık. O serginin, o lansmanın da bir parçası olarak aslında müzenin muhteviyatını da içeren küçük daha mikro ölçekte bir sergiyi de ee, orada yine Sevim e, Sancaklar'ın liderliğinde tasarımını yaptığı şekilde. E, İzleyiciyle, ziyaretçiyle buluşturmuştuk. Bu seneki çalışmamız bundan çok daha kapsamlı bir çalışma. Müzenin ana arterleri olan Sözlü Tarih koleksiyonu, Bellek Nesneleri koleksiyonu ve Dava Dosyaları koleksiyonuna geçtiğimiz sene içerisinde bir de Adalet Arayışı koleksiyonuna eklemiştik. Adalet Arayışı aslında bu üç daimi koleksiyonla konuşabilen onlardan farklı formatlarda materyalleri içeren bir e, ayrı koleksiyon olarak inşa edildi. E, ad, ana odağını e, 80 sonrası özel, özellikle hapishane önlerinde e, mücadele veren ailelerin e, o mücadelesine dair bilgileri içeren e, bir koleksiyon olarak düşünmek mümkün. E, tabii o mücadele hepimizin bildiği gibi e, sadece hapishane önlerinde kalmadı. Daha sonra e, insanlar örgütlenerek Türkiye'nin sivil toplumunun da öncüleri olan e, bir takım insan hakları kurumlarını e, kurma, kurmaya götüren bir süreçten geçtiler. E, adalet arayış koleksiyonu e, bu tarihi de, bu mücadele tarihini de e, bizimle buluşturan bir koleksiyon olma özelliğinde. E, dolayısıyla bu serginin e, ana yapısını e, bu ana arterler oluşturuyor ve bunların üzerinden tarihsel adalet için bellek müzesinin yürüttüğü hak mücadelesi ee, bir demokrasi bileşeni olarak biz müzeyi öngörüyoruz. Dolayısıyla o alanda yaptığı çalışmaları bir araya getirdiği bir e, çalışma olarak söyleyebilirim. E, sanırım Sevim e, serginin içeriğine e, ve katkı sunanlara dair çok daha e, detaylı bilgi verecektir. Ben şimdilik burada bırakayım. Özür dilerim. Bir de bu serginin süresi konusunda bir bilgi verirseniz sonra Sevim Hanım'a geçelim. Tabii. E, sergi, e, 12 Eylül'de açıldı ve 8 Kasım'a kadar e, Tophane Tütün deposunda e, izleyiciyle buluşacak. E, o tarihe kadar aynı zamanda sergiye paralel bir takım kamusal e, programlarımız var. Bunlar da Tersel Adalet için Bellek Müzesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Evet, teşekkür ederiz. Sevmedim. E, merhabalar, ben de çok teşekkür ederim yer verdiğiniz için. 12 Eylül'de açtığımız sergi aynı zamanda... Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi'nin de sloganı olan bildiğiniz üzere geçmiş bugündür sloganıyla ve temasıyla oluşturulmuş bir çerçevede ilerledi. Bu tema bağlamında bir araya gelen aslında tüm çalışmalar müzenin en başta dijital alandan fiziksel alana taşıdığı koleksiyonlara ve arşiv malzemelerine dayanıyor. 60 ile 91 e, arasındaki e, döneme odaklandığımız bu sergide e, öncelikle doğrudan etkilenmiş öznelerin kolektif katkılarını en başta anmak gerekir. Hem sözü tarih çalışmalarına verdikleri katkılar anlamında hem süreçteki arşiv malzemelerini, yol, yöntem e, ve birçok bir, bir aslında adalet arayışına da katkı sağla, sağlanan bir noktada birçok kişinin katkısıyla hem bireysel hem kolektif katkılarla e, bir araya gelmiş bir sergi. Bu anlamda bu arşiv malzemesiyle birlikte e, öznelerin katkıları ile birlikte sürece da, dahil ettiğimiz, davet ettiğimiz e, eserleriyle dahil olan sanatçılar, araştırmacılar ve yazarlar da var. Bu anlamda sergiye geldiğimiz zaman e, katkı verenleri çok detaylı bir şekilde görüyorsunuz. E, hepsini şu an anmak çok isterdik ama çok uzun bir liste var. Bu e, o anlamda da çok kıymetli bizim için. Detaylı bir şekilde de e, herkesi sergiye davet edelim. E, 8 Kasım'a kadar devam edecek. E, ve orada da birçok detay görülebilir. Evet. Yani bir fiziksel, öncelikle bir dijital bir müze olarak kurulmuş bu yapının olasılıklarının çok zengin olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ben... Ee, başta Eylem Delikanlı, Özlem Delikanlı, Aylin Tekinler ve Hülya Deveci'nin e, başı çektiği bir çerçevede birçok kişinin katkı verdiği bu müze projesine birazcık e, bunların kamusallaştırılması, e, genç kitlelere, farklı e, jenerasyonlara aktarılması ve ulaştırılması noktasında serginin bir e, yöntem, bir format olarak düşünülmesi noktasında dahil oldum. Bu anlamda bu kadar kapsamlı ve birçok kişiyi sürece katan Arşivi, yaratmaya çalıştığı etkileşimi ve yaratmaya çalıştığı karşı direniş ve bellek yeniden yani tarih yazımını birazcık tersine çevirmek, başka özel hikayeleri anlatmaya çalıştıkları bir noktada oldukça etkilenmiştim açıkçası ve o noktadan sonra da birazcık böyle sergi çerçevesi ve mekan tecrübesi üzerinden birlikte düşünmeye başladık özellikle Eylem ve Aylin'le. E, bu anlamda e, çok kıymetli bir e, süreçti benim için de e, onu da anmadan geçemeyeceğim ama bir, bir projeyi e, bir mekan tecrübesine sergiye dönüştürmek e, çok zorlukları da e, olan bir şey e, ve dolayısıyla da aslında bir dijital müze tercih edilmesinin e, olasılıklarının da çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Oradan fiziksel mekana taşınmak o anlamda çok bizim için kuvvetli olduğu çünkü takdir edersiniz sergilerde birçok çalışmalarda belli sınırlı zamanlar içerisinde oluyor ama böyle bir dijital müzenin e, var olması, katkıya açık olması ve birçok etkileşim alanını yaratmaya çalışması, araştırmayı üretiyor olması o anlamda çok kıymetli ve süreç içerisinde e, bizim özellikle fiziki mekana e, taşındıktan sonra e, bu çalışmalar e, burayı bir bu anlamda bir buluşma mekanı olarak görüyoruz. E, ...kurgulayıp olabildiğince çok fazla e, aslında kişilerle bir araya gelmek için de bir fırsat olarak e, kullanmaya çalışıyoruz. E, bu fiziki mekandaki tecrübenin e, uzun vadede dijital müzeye e, katkı anlamında da olumlu sonuçları olacağını e, umut ediyoruz. E, dediğimiz gibi sergideki bütün bu kolektif katkılar sanatçıların, araştırmacıların e, ve yazarların katkılarıyla... Ee, aslında e, tarihsel devlet için Bellek Müzesi'nin bu zamana kadar yaptığı e, önemli araştırma ve e, projelerini ve çalışmaları öncelikle bir araya getiriyor. Sergiye girdiğimiz zaman bir e, sergiyi gezer gibi bir e, akış akıştan da bahsederek belki ilerleyebilirim. E, özellikle ilk kısımda bizi bir zaman dizini karşılıyor. 60 ile 80 dönemini kapsayan zaman dizini ki bu zaman dizini de hala üzerine çalışılıyor ve aslında uzun vadede 90'lara kadar gelecek bu zaman ne dahil edilen önemli dönemeçler. Şu anda önemli dönemeçleri, toplumsal hareketleri ve birçok kişiler ve toplumsal katmanlar için önemli kırılmaları, refere eden noktalar ön plana çıkarılıyor. Bu bununla kalmayıp bu süreçte özellikle yine kolektif üretime açmanın önemini en çok vurgulamaya çalıştığımız bir anlatı alanı olarak Gülent Aydın, Nevzat Açan, Ferhat Kentel, Feza Kükçüoğlu, Sey Yalçınkaya, Ümide Çelik, Aysu ve ÖFET Tay'ın katkılarıyla başladı. Dolayısıyla da bu zaman dizinin onlarla paylaştık. Örneğin tam olarak kendi müdahale alanları olarak e, görüp e, hani nereleri eksik ya da nesi e, neyi görmek anlamdan çok o bireysel tarih yazımın içerisinde bu zaman dizilinde neler onlar için ön plana çıkıyor e, ya da ön plana çıkarmak isterler onlara dokunan e, birçok detayı işlemelerini istediğimiz bir çalışma ortaya çıktı. E, dolayısıyla da bu, bu da kendi başına aslında uzun vadede bir bellek nesnesine dönüşen bir çalışma oldu. Ee, yine devamında e, özellikle e, içinde e, yani darbenin sorumlularını, failleri işaret etmenin önemini de çok ön plana e, müze ekibinin çıkarmak istediği e, kısımda direnen rütbelilere de e, özellikle vurgu yapılan bir bölüm var. E, muhakkak ki e, yaşanmış bütün bu şiddetler karşısında e, birçok askeri... E, ve sivil çalışanların yani bu rejimin karşısında direndiği durumları, hikayeleri ön plana çıkarmak insan hakları ihlallerine karşı ve aslında adalet arayışına dair bu umudu da görünür kılması açısından çok çok anlamlıydı. Böyle devam ediyor. Aynı zamanda bellek mekanlarına dair bir çalışma yine müzenin önemli koleksiyonlarından biri araştırma çalışmalarından biri olduğu için önemli Türkiye'nin işkence haritasında bir şekilde etkilenmiş hem mekanların hem de bu şiddete maruz kalmış böyle kişilerin bilgileri ve arşivleri ve üzerinden yapılmış bir haritalama çalışması var. E, bu zamana kadar 300 saati aşan e, 12 Eylül askeri derbesinin e, muhatapları e, birebir etkilenen kişileriyle ve kişilerin aile e, bireyleriyle yapılmış sözlü tarih çalışmaları var e, ve böyle devam ettiğimiz zaman da e, adalet arayışı e, gibi e, dava dosyaları gibi yani bu dönemde dava dosyalarını yeniden geriye dönük inceleyen bir hukuk ekibi var e, onların çalışmalarının şekilde görünür olduğu avukatlarla yapılmış sözlü tarih çalışmalarının da yer aldığı aslında ya, ana aksı yani serginin çatısını müze koleksiyonları ve müzenin aslında bu zamana kadar yaptığı e, araştırma projeleri e, oluşturuyor. E, buna ilk olarak da e, aslında sergi alanına geldiğiniz zaman bazen böyle bir es verip e, hukukun, e, bilimin ya da farklı disiplinlerin e, anlattıklarıyla birlikte... E, başka mecraları, disiplinleri kul kullanan özellikle yazarların, sanatçılarının işlerinde dahil olduğunu görüyoruz. Çünkü bu konu çok ortak ve dolayısıyla da birçok araştırmaya gebe olduğu gibi birçok herkesin kendi alanı üzerinden aslında ifade e, etmesinin ettiğini e, bildiğimiz bir alanda olduğu için e, yine burada birçok e, aslında alandan bir katkı, katkıları da sergiye dahil etmiş olduk. Evet. Örneğin Gülsüm Kara Mustafa'nın bir video işi var üst katta sanatçılarımızdan biri. Hem 70 dönemi sonra 12 Mart sonrası hem de 80 sonrasında hapishanede kalmış 3 kadınınla yapılan sözlü tarih çalışmaları var. işin ismi duvar örülürken bir şekilde hem o süreçte yaşadıklarını anlatan tanıklıklar bunlar hem de aynı zamanda aslında... O dönemde bir şekilde birbirimize ördüğümüz e, duvar, duvarları hatırlatan, biraz da böyle içeriden eleştirel bakan e, tanıklıklara dayanıyor. E, aynı zamanda e, Nil Yalter'in şu gurbet zor zanaat e, enselasyonu var. E, birazcık böyle e, sürgünde olmanın, o sürecin etkilerinin e, biraz daha dolaylı olarak e, anlatıldığı, bize hatırlatıldığı e, bir çalışma. E, Gülçin Aksoy'un anonim e, isimli e, çalışması var. O da bir e, çok kapsamlı ve etkileyici bir enstelasyon olarak gerçekten sergiye önemli bir katkıda bulundu. E, süreçte e, aynı zamanda e, sergi alanını gezdiğimiz zaman yani, e, bir şekilde bu çalışmalarla aslında bütün o sanatsal pratiklerin içe geçtiğini görüyoruz. E, ortaklaştığımız bu e, meseleyi aslında farklı disiplinler üzerinden ee, cevaplar verip ya da bazen sorular sormayı hatır, hatırlatmak e, aslında ortak fokusumuzdu. Ee, örneğin alt katta sergiye girdiğimiz zaman birinci katta Doğa Yirik'in e, büyük annesiyle yaptığı e, bir e, video, e, yine bir sözlü tarih çalışması var. Hatırlamanın aslında kapsamı ve... E, bir şekilde zorluklarına dair çünkü bir yandan da böyle çok hatırlanması gereken bir konu ama e, bir noktada e, o o röportajın içerisinde gördüğümüz hani belli sorulara karşı e, kayıtsız kalmak ya da belli bir hassasiyet gösterme noktalarında biraz e, farklı açılardan kuvvetli bir cevap vermeye çalışıyor diyelim Aylin Tekiner'in babaların elbisesi hep gri mi olur? Gölge Tiyatrosu üzerinden e, oluşturduğu bir film var, bir enselasyonla birlikte sergileniyor e, hatırlamanın e, tam olarak e, koşulları üzerine e, 1980 yılında gerçekleşen siyasi bir cinayete dair aslında disiplinler arası yöntemler üzerinden e, bir yorum getirmeye çalışıyor ee, bu şekilde de devam ettiğimizde e, 80 dönemi kelimelerine dair bir kelime dağarcığı oluşturmak üzere Tanıl Bora'yı süreçte e, davet etmiştik. O da bizi kırmayıp e, çok kapsamlı bir çalışma e, oluşturdu. E, ve tabii ki süreçte e, bir şekilde aynı zamanda onu da belki anmak gerekir e, birikimin... E, Eylül döneminde yayınlanan sayısı da eylem birazdan ondan daha detaylı bahsedecektir ama 12 Eylül üzerine e, Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi ekibiyle birlikte oluşturuldu. Oraya e, yapılan katkılar Çocuklarız e, Bir Aradayız kolektifinin hem kendi e, üyeleri hem de katkıya çağırdığı kişilerin e, 12 Eylül bize ne hatırlatıyor sorusu üzerinden yazdıkları içerikler e, sergide yerini aldı. E, ve. Bu süreçte bahsettiğim aslında bu uzun soluklu olma hali, katkıya açık olma hali, belli bir tarih yazımını dayatmak değil de hala bu biz fiziki mekana dönüşüyorken bile kolektif bir üretme ve katkıya açılıyor olma halini süreçte organize etmeye çalıştığımız atölyelerde çok destekledi. Ee, örneğin Güneş Terkol'la birlikte Güneş Terkol'un işini görüyoruz sergide Vazgeçmeyeceğiz e, simli işi Cumartesi anneleri insanları ile birlikte e, onların katkılarıyla e, gün boyu e, yapılan e, ortak paylaşımlar e, üretmeye dair, e, hatırlamaya dair bir anlatıma töresinin bir e, sonucu olarak, bir ortak bir yorumu olarak çıktı ve aynı zamanda da Bülent Aydın'ın Atölye yürütücülüğünü yaptığı ve e, Bülent Aydın da burada tekrar anmak lazım. Sergi sürecine olan e, katkıları tarifi çok mümkün değil. E, ona da çok teşekkür ediyoruz. E, i̇catlar atölyesi çalışması yapıldı. Yine e, 80 sonrası e, hapishanelerde zorunlu ihtiyaçlarla, e, haberleşme ihtiyacıyla ya da neşe ihtiyacıyla yapılmış bir şekilde nesnelere dair birlikte düşündüğümüz, konuştuğumuz ve üretimler ortak üretimlere dönüştürmeye çalıştığımız bir süreç oldu. Oradan da hem çeşitli arşivlerini açan, nesnelerini paylaşan kişilerin çalışmaları o sergilemeye dahil oldu. Hem de örneğin Aylan Yırtmacı'nın e, e, Vahide Açı'nın İHAD hekimlik kartını resmettiği çalışması da yer aldı. Ee, dolayısıyla da e, böyle bu sergi sürecinde tabii böyle projeler hep bazen o etkileşimle, yolların kesişmesiyle ilerliyor. Ee, dolayısıyla da sergiye çok yakın bir zamanda Tan Oral'la tanışıp e, 12 Eylül üzerine uzunca e, üretimleri üzerine konuşma fırsatımız olmuştu. O da bizi kırmayıp e, biraz son dakika sergiye dahil oldu. E, ve bu şekilde de büyüdü aslında. Özellikle böyle bir mekan üzerinden... E, ya bir mekanda sergi akışı, içerikleri hangi sırayla izlediğimiz gibi şeyler çok önemli olabiliyor. Bunu çok gözetmeye çalıştık. Yani hem bu sergide 12 Eylül sürecini daha iyi anlatmak, özellikle yeni kuşaklar çok yani bilmiyor, bir şekilde anlatmanın yollarını bulmak bir sorumluluk. Dolayısıyla da böyle olabildiğince farklı disiplinlerin, farklı disiplinlerde üreten kişilerin sürece verdiği katkıları. Görünür e, kılarak ve özetle aslında kolektif bir üretime ve katkıya açık bir halde olduğunu hem müzenin çalışmalarının hem de sergi sürecinin olduğunu aktarmaya çalıştığımız bir süreç oldu. Değil, e, eksik bıraktıklarım vardır. Belki eylem e, de isterseniz yapabiliriz. İsterseniz e, bir müzik arası vereceğiz ama müzik arasından sonra... Hmm. E, yani sormak istediğim bir iki şey var sizin anlatacaklarınızın dışında. Aslında bizim açımızdan e, önemli olan şu. Yani e, 12 Eylül'le ilgili kaba bir takım verileri e, bir kişi unutmazsa o dönem dediği gibi tarih unutmayacak. Ama bizim programımız açısından önemli şu. Yani e, söylentilerin dışında, sloganların dışında sizin yaptığınız çalışma bir anlamda 12 Eylül olgusuna e, böyle derinlemesine bir, e, bir dalış ve e, belgeleme. O zaman sizin yaptığınız bu çalışma sonucunda her ne kadar... İşte 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle, işte o 82 Anayasası'nın geçici 15. maddesiyle bir takım hani yargılama yasakları olan kişilerin evet. e, bu yasakları kaldırılıp bir dava açılmış olmasına rağmen ki bu bir adalet arayışıydı. Ne kadar e, yararlı oldu bilmiyorum ama sonuçta bu belgelerle e, bu darbelerin Askeri ya da sivil darbelerin yeniden yaşanmaması, çünkü bunların bedelinin ne olduğunun, toplumun, kamuoyunun gözünün önüne konulması açısından bu çalışmayı çok önemsiyorum. Ee, serginin açıldığı gün aslında biz hukukçular deriz ki, e, aslında suç mahalline, bir anlamda o suç mahallinin, belgeleri bu sergide var e, e, katil gelip bakarmış Failler gelip bakarmış e, Elbette o onlardan da gelip bu sergiye bakacak olacaklar vardır ama benim sergiye ilk giriş anından itibaren ve sonraki e, sergide dolaştığım süre içerisinde hakikaten e, mağdurlar ve olayın tanıklarından çok insan geldiğini bir anlamda işte biz neler yaşadık bakalım bu sergide bunlar nasıl dile getirilmiş nasıl belgelenmiş dediklerini hissettim gördüm şimdi müzik arasından sonra sormak istediğim iki konu şu bu birinci soru çok acemice bir soru şimdi dijital ortama aktarıldı kaydedildi ya acaba bu sergi bittikten sonra ee, insanlar bunu belli bir dijital e, kayıttan ulaşıp e, inceleme yapabilecekler mi? Tekrar izleyebilecekler mi? Bu acemi sorum. İkincisi, e, bu çalışma devam edecek dediniz kısmen ama e, bu çalışmayla ilgili kişiler, e, tanıklıklar e, dışında mesela belgeler bu belgeler mesela ne kadar belge oldu, ne kadar belge toplandı ve nasıl bir e, eksiklik olabilir e, ve bu eksikliklerin giderilmesi için sizler e, nasıl bir çalışma yapacaksınız onu sormak istiyorum. Şimdi bir ara veriyoruz çünkü insanlar şöyle bir ara versin e, daha dikkatli dinleyebilsinler diye. 95.0 açık radyoda 14 Eylül 2023 e, Perşembe günü. 12 Eylül 1980 ile ilgili e, hazırlanan bir dijital müzenin ve 12 Eylül 2023 Salı günü açılan bu müzenin hazırlayıcısı olan iki konuğumuzla konuşuyoruz. 12 Eylülü ve 12 Eylül e ile hazırlanan bu dijital müzeyi. müzeyi. E, konuklarımız Eylem Delikanlı ve Sevim Sancaktar e, kendilerine ben. Programın ilk bölümünde e, sormuştum. Dedim ki bu e, sergi e, bittikten sonra insanlar bu dijital e, ortama nasıl ulaşacaklar diye acemi bir soru sormuştum ama herhalde anlaşılır bir cevabı olacak. Sonra da bundan sonraki yapılacak çalışmalar, e, e, gördükleri eksiklikler işte... Nasıl, e, ne kadar belge topladılar bununla ilgili kendilerinden rica ediyoruz. Tabii onların ayrıca bu sergiyle ve bu çalışmayla ilgili söylemek istedikleri e, ayrıntıları, ayrıntıları demeyelim de söyleyecekleri şeyleri de e, dinlemeye devam edelim. Bahri Bey belki e, öncelikle bir e, ufak detayı tekrar hatırlatarak başlamak e, gerekir. E, Tarihsel adalet için Bellek Müzesi, bu sergiyle beraber açılmadı. Bellek Müzesi geçen yılın 12 Eylül'ünde, 2022'de açıldı, dijital, dijital ortamda bir mekan olarak açıldı. Biz bir senedir ziyaretçilerle dijital ortamda buluşuyoruz aslında. Sergi bunun daha kapsamlı... Ve fiziki bir alana taşınmış e, bir çalışması diyebiliriz ona. E, elbette ki bu çokça gelen bir soru. Sizin sorduğunuz soru. Yani bu sergi e, bittiği zaman bunu tekrar görme şansımız olacak mı? Ya da başka mekanlara taşınabilecek mi sorusu. E, bunu e, bir, Bunun çözümü olarak aslında bir, üç boyutlu görüntüleme yöntemiyle e, sergi süresince yapacağımız bu çalışmada e, öncelikli olarak... E, Web sitemizi dijital e, müze platformun üzerine taşıyacağız. Daha sonra da bunu e, mümkün mertebe e, VR gözlüklerle, e, virtual reality gözlüklerle e, gözlüklere koyarak aslında bir mobil müze haline getirme projemiz var. Dolayısıyla e, biz kendimiz e, gittiğimiz başka yerlere aslında yanımızda müzeyi taşıyor olacağız bir anlamda. Ee, tabii gönül isterdi ki kaynaklarımız olsun, sabit bir yerimiz olsun ve e, sizin de gezdiğiniz, gördüğünüz sergi gerçekten bir müze formatında e, daimi bir yerde durabilsin. Ama şu anda e, ne siyasi olarak ne finansal olarak bu tür kaynaklarımız yok. Dolayısıyla biz de teknolojinin bize sunduğu e, farklı olanakları kullanarak bunu mümkün olduğu kadar çok e, kişiyle buluşturmayı hedefledik. E, bunu böyle açıklayabilirim. E, tarihsel adalet için Bellek Müzesi'nin önümüzdeki dönem çalışmaları e, aslında çok katmanlı. E, biraz belki geriye dönüp şunu anlatabiliriz, sizin de e, biraz vurgusunu yaptığınız şekliyle de 12 Eylül çok geniş bir konu. Biz bu e, çalışmaya başladığımızda e, bu bunun e, handikapının farkındaydık. Yani e, neresinden tutarsak tutalım mutlaka eksik bırakacağımız, eksik kalacağımız e, konu başlıkları olacaktı. Dolayısıyla biz odamızı insan hakları e, temelli bir çalışma olarak belirledik. Ama bunu belirlerken e, bir takım e, klişelerden uzak durarak bu hem görsel anlamda hem iletişim anlamında hem de e, ele aldığımız konu başlıkları anlamında e, klişelerden uzak bir çerçeve çizmeye çalıştık. Dolayısıyla e, müzeye girdiğinizde de göreceksiniz dijital ortamında e, uzun çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan bir e, tasarım sizi karşılayacak. Renkleri açısından ee, çok fazla sol veya sola dair toplumsal mücadelelere dair e, şeyler yok. E, renk kodları ya da e, fontlar ya da slogan vari sözler bulamayacaksınız. Biz e, aslında bu iletişim dilini bilinçli bir şekilde e, böyle tercih ettik. Daha kapsayıcı, daha davet edici e, kişilerin, bireylerin herhangi bir çekingenlik hissetmeden içinde olabilecekleri bir platformun inşasına yönelik bunu uygun gördük. Bu çalışmaların temeline de bu şekilde yansıdı. Ele aldığımız konular tabii ki insan hakları, ihlalleri, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ağır, ağır, ağır ihlaller olduğu için maddi verilere dayalı bir takım çalışmalar yaptık. Dolayısıyla müzenin içerisindeki koleksiyonların muhteviyatı özgün bilgileri içeriyor. Yani bellek nesneleri gibi, dava dosyaları gibi Belli materyalleri bir araya getirmek dışında örneğin Sözlü Tarih koleksiyonu tamamen özgün içeriklerin bizim tarafımızdan oluşturulduğu anlatıcılarımızla beraber oluşturulduğu kolektif bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Burada sadece e, hak ihlallerine dair ya da 12 Eylül ve sonrası sürece dair e, anlatılar değil aslında çok daha geniş bir yelpazede biraz önce Sevim'in de bahsettiği zaman dizinden hareketle söylersek e, 60'tan e, bugüne getirdiğimiz yaşam öykülerinin bir arada konuşmasıyla e, oluşturmaya çalıştığımız bir 12 Eylül hatta Türkiye'nin yakın tarihi e, anlatıları ve buralardan süzdüğümüz e, maddi veriler var. Bu maddi veriler e, ve bütün e, biraz önce bahsine ettiğim daimi koleksiyonlar Türkiye'nin ilk işkence haritası olduğunu düşündüğümüz işkence haritası üzerinde bir araya geliyor. Bu işkence haritası e, şu anda 13.000'den fazla verinin işlendiği bir veri tabanıyla çalışıyor e, dijital platform üzerinde. Bu verileri nereden elde ediyoruz? E, pek tabii ki ilk elden e, dava dosyaları gibi resmi belgeleri re bakarak e, bir kategorizasyon yap, e, yapıyoruz ve bu kategorizasyon üzerinden ne tür hak ihlallerinin olduğunu, kimlerin başına bunun geldiğini, bunların sorumlularının kimler olduğunu, hangi mekanlarda işlendiği, hangi tarih aralıklarında ve hangi kategoride hak ihlallerinden bahsettiğimizi detaylandırdığımız Oldukça kapsamlı bir veri tabanımız var ve bu veri tabanını elimize yeni dosyalar, yeni sözlü tarih anlatıları, yeni belgeler geçtikçe genişletiyoruz, zenginleştiriyoruz. Bunun çok önemli ve kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz bir taraftan. Hukuk ekibimiz çok mağlı bir çalışma yürütüyor. Hem müzenin daimi huku proje hukukçusu Hülya Deveci'nin liderliğinde ilerleyen bu çalışmalar. 20'den fazla döneminde avukatlığını yapmış avukatların danışmanlığında da e, ilerliyor. Dolayısıyla maddi verilere dayanmamızın önemli bir sebebi e, bütün bu e, hem kişilerin yaşam öyküleri üzerinden hem e, birinci kaynak olarak tespit ettiğimiz hem sözlü tarih hem dava dosyaları gibi resmi belgeler üzerinden 12 Eylül'ün gerçekten veriye dayalı e, hikayesini ortaya çıkarmak istiyoruz. Biraz o e, puzzle'ın parçalarını bir araya getirip 12 Eylül dediğimiz ve bugüne e, etkilerinin olduğunu konuştuğumuz e, bir süreci yani bir gün değil bir süreci e, nasıl algılayabiliriz? Nasıl bugünle rabıtasını kurabiliriz? Hangi e, konu başlıklarında bunu derinleştirebilirizin e, araştırmalarını yapıyoruz diyebilirim. Dolayısıyla arşivler konusu çok önemli bir konu bizim için. Yani Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi bir arşiv olmanın ötesinde bir, e, bir kere biz zaten insan hakları arşivi diyoruz. Müze için aynı zamanda ama sadece arşivlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir müze değil. Bu bilgilerin analiz edildiği, birbirine bağlantılandırıldığı, dünle bugünün arasındaki bağlantıların kurulmaya çalışıldığı ve bunun çok yenilikçi, dinamik, gerçekten konunun muhataplarının da işin içine girebileceği, kanalların açık olabileceği bir platform olarak hayal ettik bunu ve bunun gerçekleştirilmesi yönünde e, elimizdeki ne imkan varsa onları kullandığımız bir sürecin içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde e, biraz önce aslında Sevin bahsetti. Mesela e, direnen rütbeliler e, yani bu, bu konuya dair e, çok fazla e, araştırma yapılmış değil. Biz de önümüze çıktıkça aslında bazı bilgileri kategorize edebiliyoruz. E, şiddetin var olduğu özellikle de böylesi e, toplu şiddetin konuşulduğu bir süreç içerisinde buna direnişlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. O, o alanın da mutlaka açılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde e, bu konunun bir e, başka ayağı olan e, sadece e, şiddetin birebir e, muhatabı olmuş yani e, Darbenin, askeri rejimin hedef aldığı e, örgütlü insanlar, devrimciler değil. Başka kategorilerde insanlar da var mı bunun içerisinde? Bunları da inceleyebilir miyiz gibi soruları da kendimize soruyoruz. Burada belki şunun altını bir kere daha çizmek gerekir. E, tarihsel adalet için bellek müzesine tarihsel adalet dememizin önemli bir sebebi var. O da e, yani tarihin e, tecrübelerimizin bize gösterdiği kadarıyla Hukuki süreçlerin en azından 12 Eylül konu başlığında bizi beklediğimiz sonuçlara götürmemesi meselesi var. Yani hukuki süreçlerin gerçekten işlemiş olması, faillerin ya da sorunların cezalar almış olması e, söz konusu olsaydı e, belki bu türden e, hak arama, e, hak mücadelesi yürütme e, meseleleri de e, bu denli yakıcı olmazdı. Bu süreçlerin hiçbir işlemediği için e, bizim elimizdeki mekanizmalar ne olabilir diye düşündüğümüzde e, tarihsel adalet önemli bir kavram olarak çıktı bizim karşımıza. E, dolayısıyla bu... E, Çerçevede değerlendirdiğimizde e, görünür kılmaya çalıştığımız e, konu başlıklarından bir tanesi de e, bu işin sorumluları. Dolayısıyla biz tabii ki 12 Eylül dediğimizde ilk elden aklımıza gelen kategoriler bunun askeri sorumluların olduğu, siyasi sorunlarının, işte MİT emniyet sorumlularının e, görevlerinin olduğu e, ama mesela müzede e, tartışılmasını istediğimiz bir diğer e, alan ise, soru ise e, toplumun genelinin bu suçlara ya da bu suçlardan sorumlu olanlara ne kadar iştirak edip etmedikleriyle ilgili bir mesele. Yani sivil iştişkâciler diye değerlendirdiğimiz işte işkence işkence gördüğüne dair kişilere e, rapor vermeyen doktorlardan tutanında e, komşusunu fişleyen e, kişilere kadar toplumun tüm bu suçlara ne kadar e, dahil olduğu ve bununla yüzleşme meselesinde ve genel olarak bu konuyla yüzleşme meselesinde gönüllü olup olmamalarının e, bu iştirak, suç ile e, bir bağlantısının olup olmaması meselesini önümüzdeki dönem çok daha e, derinlikli bir şekilde konuşmak ve tartışmak istiyoruz. Tartıştırmak istiyoruz. Bunun dışında tabii ki koleksiyonlarımız genişlemeye devam ediyor. Şu anda e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, sanırım Sevin bahsetti bundan. Sözlü tarih görüşmeleri içerisinde e, 60 ses kaydı ve 60 görüntülü kayıt olmak üzere 300 saatin üzerinde e, bir e, kayıdın olduğu koleksiyondan bahsediyoruz. Bu genişlemeye devam ediyor her sene bir plan çerçevesinde. Aynı şekilde e, bellek nesnelerinde e, 40'tan e, 35'ten fazla bağışçı e, bu kişi ve kurum olarak e, söyleyebiliriz. 40 üzerinde bellek nesnesi yani fotoğraf, poster, döneme dair e, yayın e, veya cisim obje, efemera dediğimiz materyallerden oluşan bir koleksiyondan bahsediyoruz. Dava dosyaları yine en zorlu şekilde bir araya getirdiğimiz koleksiyonlardan biri. Orada 95'in üzerinde fiziki dava dosyası var. Döneme dair bunlar hem toplu dava dosyaları hem kişilerin açtığı daha çok işkenceye dair dava dosyaları. 200'ün üzerinde de dijital dava dosyası elimizde mevcut. Tabii... Arşivleri genişletmemizin şöyle bir önemi var, ne kadar çok e, arşiv malzemesi bize ulaşırsa özellikle dava dosyaları konusunda sözlü tarih anlatılarının çoğaltılması konusunda biz e, veri tabanımızı o kadar genişletebiliyoruz, o kadar detaylandırabiliyoruz, o veri tabanı bize e, belki de daha önce görmediğimiz e, rakamları, verileri sunacak, oralardan başka çalışma alanları çıkacak ve biz 12 Eylül'e dair e, Genel olarak konuşulan konuların dışında çok daha e, nüanslı konu başlıklarını ele alabileceğiz. Örneğin bu e, sergide de göreceksiniz e, e, gittiğinizde ikinci kattaki işkence haritasının olduğu duvarda bir e, küçük istatistik var. Bunu biz kendi veri tabanımız üzerinden çektik. Yüzde üzerinde aslında çocuk var ve... E, bütün işkence görenler içerisinde bu oldukça büyük bir rakam bunun içerisinde yüzde 34 bilinmeyen var yani bunlar çocuk mu kadın mı erkek mi henüz bilinmiyor elimizde veri olmadığı için ama bu bilgileri netleştirdikçe. Bu verileri de netleştireceğiz ve çok daha net bir tabloyla karşılaşacağız 12 Eylül dediğimiz zaman. Ee, önümüzdeki dönem için tabii ki e, öncelikli olarak bu dediğim gibi arşivleri, e, koleksiyonları genişletmek büyük hedefimiz. Buradan da şunu söyleyelim, bize ulaşmak ellerindeki materyalleri, bilgi, belge ve dökümanları paylaşmak isteyenler, Bellek Müzesi.org üzerindeki iletişim formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirler. Biz bunları e, kendi arşiv politikalarımız dahilinde belli bir prosedürü e, yürüterek e, alıyoruz ve e, teslim edilmesi gereken bütün malzemeleri teslim aldığımız gibi e, geri gönderiyoruz e, kendimiz bu taradıktan ve ekledikten bir daha sonra. Tekrar edebilir misiniz? Tabi tabi. Bellek Muzesi, yani Türkçe karakterler olmadan bellekmuzesi.org e, bizim e, dijital e, müzemizin adresi. Buraya eriştikten sonra üstteki, sağ üstteki menüden iletişim formuna tıklayarak iletişim formu e, düzenlenebilir e, ve bize iletilebilir. Aynı şekilde ekip sayfasında da her birimizin e-mail adresleri mevcut. E, herhangi bir aksaklık olması durumunda oradaki e-mail adreslerimizden de bize herhangi birimize ulaşılabilir ve her daim iletişim içinde e, olabilir ziyaretçilerimiz, izleyicilerimiz. Evet, teşekkür ederim bu konuda. E, ben de küçük bir ek yapmak istiyorum. E, varsa vaktimiz e, eylemin söylediklerine. Var henüz bir tamam. uyarı gelmedi <gülüyor> Evet doğru, gibi. aynen, aynen. Ya e, Eylemin tüm söyledikleri üzerinden aslında bu kadar e, bilgiyi bir şekilde hem e, veri tabanında depolayan e, dijital bir e, bir platform olarak bir e, bir müze olarak aslında e, özellikle çok birçok alanda sıkıştığımız e, hak ihlallerine karşı mücadelenin e, yer yer çok zayıfladığı dönemlerden geçiyoruz. Bu anlamda. E, yüzleşme pratiklerine dair yani hesap sorma pratiklerine dair ve bütün bu adalet mücadelesi içerisinde aslında hem e, ülke genelinde hem de e, bir şekilde uluslararası dayanışma örneklerini de yer yer hatırlatan e, bir çalışma ortaya koymaya çalıştık. Bu anlamda da kıymetli buluyorum. Çünkü böyle projeler çok e, hem geçmişi anlattığı ile ilgili aslında geçmişi bugüne bağladığı için çok da gelecekle ilgili e, çalışmalar ve hani bir şeyleri ve bütün bu e, hesap sorma pratiklerine dair yeniden sorgulamalar yaratacağımız ya da belki yeniden pratikler geliştirmeyi umduğumuz bir noktada önemli e, olabiliyor. Bunu Bunun da altını belki çizmek lazım. E, bu kısımları da birlikte e, ya kuracağız ya da kuracağız. E, o anlamda e, hem bir yandan da bütün bu içeriksel olarak bütün bu katkıları bir araya getiren bir e, dijital platformun fiziki mekana taşınması noktasında bunun önemli bir e, fırsat olabileceğinden biraz bahsetmiştim. Bunu da şeye bağlamak istiyorum. Yani burada olabildiğince e, üniversite öğrencileriyle ya da lise öğrencileriyle buluşarak yani bu dönemi yaşamamış belki de bu dönemin onlara anlatılmadığı e, kişilerle olabildiğince sergi üzerinden içerikler üzerinden konuşarak aslında uzun vadede platformun o dijitalde biriktiği çünkü zaman zaman illa ki fizik, fiziki mekana çık, çıkacağı birçok etkinlik ve proje yapacaktır e, müze. E, ama bu yer yer kitap olur, sergi olur, bir sürü şey olabilir ama orada e, bir şekilde dijital platformun e, gücü ve bir şekilde o veri tabanındaki bütün içerikleri ve kişileri birbirine bağlayabilecek bir altyapı potansiyelini taşıması anlamında ee, çok kıymetli. Ee, dolayısıyla da sergi süresince hem e, 12 Eylül sürecinin hem birçok e, çeşitli konuların konuşulacağı bir kamusal programımız da var. Onu da e, hatırlatmadan e, geçmeyelim. Sosyal medya hesaplarından, e, Instagram hesaplarından ve Twitter, Facebook'ta aynı şekilde e, kamusal program duyuruluyor. Ee, sergi e, alanı içerisinde değil e, e, yine e, çevredeki farklı mekanlar kullanılacak. Bilgilere de oradan ulaşabilirler. E, ben de onu eklemek istedim. Bir de hazır söz gelmişken e, birlikte sergiyi kurduk tabii ki. E, deko, depo ekibinin de katkısı çok bu sürece. E, Osman Kavala ve e, Asana Günal ve e, bütün depo ekibine e, çok e, yeri gelmişken de teşekkür etmek istiyoruz. E, sizlere de öyle. E, dediniz ki e, öğrencilerle de bu konuda e, e, şeyi araştırmaları sürdüreceğiz dediniz ve aslında öğrencilerin yani şu andaki e, toplumsal bütün olaylara karşı duyarlı olan e, gençlik kesiminin aslında 12 ile ilişkin e, yeterli bilgilerinin olduğunu düşünmüyorum. E, biz mesela... E, bütün bunları yani 12 ile sizin yaptığınız gibi derinlemesine bir e, bakış, bir projeksiyon tutmak, bir mercek tutmak e, yeniden Türkiye'de ya da başka bir ülkede e, bunların yaşanmaması, bu insan hakları ihlallerinin, ee, yeniden e, yaşamamak için önemli. Ee, aslında hafıza merkezinin bir çalışması var Türkiye'de işte cezasızlıkla ilgili. Bunlar devletin temel politikası. Ama elbette bu politikalar kalıcı ve sürekli olmayacak. O bakımdan bunların e, önlenmesi açısından da bu yaşanan tablonun. Ee, çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu çalışmanın o, o açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki bunun doğrudan faillerinin, biz işte ceza hukukunda ona asli maddi failler diyoruz ee, ve buna seyirci kalanların da bu somut tablo sonucunda e, etkileneceklerini ee, belki kendilerinin değil ama e, kendi çocuklarının ve torunlarının da böyle bir e, dönemi yaşamamaları için e, vicdanlarıyla hesaplaşacaklarını ve hatta bu hesaplaşma sonucunda belki sizin çalışmalarınıza katkıda bulunabileceklerini düşünüyoruz. O bakımdan e, bu e, program... E, benim için önemliydi ama sizin çalışmanız tabii e, bu çalışmanın e, amaçları açısından, bunun sonuçları açısından çok değerli. E, ben teşekkür ediyorum bizim programımıza katıldığınız için. Belki de yani bir dakika kadar vaktimiz var. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da söyleyelim, e, sizden dinleyelim ve e, programımızı kapatmaya çalışalım. Ee, belki ben bir son söz olarak şunu ekleyebilirim. Ee, Taysal Adalet için Bellek Müzesi'nin sloganı Geçmiş Bugündür bu sergimizin de e, ismi. Biz geçmiş bugündür derken e, sadece 12 Eylül ve yarattığı tahribatın e, bugün de gördüğümüz izlerine e, refer ederek e, söylememiştik bu sözü. Aynı zamanda 80 öncesi e, toplumsal muhalefetin e, mücadelenin hatlarının da bugün gerçekten yakıcı bir şekilde ihtiyaç duyulan hatlar olduğunu belirtmek açısından da tercih ettik. Çünkü ortada ihlaller varsa ona karşı yükseltilen direnişler ve muhalefet de aynı şekilde bir ihtiyaç olarak önümüze, önümüze çıkıyor. Dolayısıyla oradan öğreneceğimiz darbenin e, kesintiye uğrattığı, hafızalarımızda kesintiye uğra, uğrattığı her şeyi de hatırlatmak anlamında, yani bir nesilden diğerine taşımak anlamında da önemli olduğunu düşündüğümüz için seçtiğimiz bir slogandı. E, müzenin önemli ayaklarından bir tanesi de, onu da, e, bahset, ondan da bahsetmeden bitirmeyelim, eğitim çalışmaları. Biz buna, bu eğitim çalışmalara demokrasiyi savunmak adını verdik. Ve bunun... E, ancak e, aktif e, ve süre, süren bir e, mücadele e, şeklinde örgütlenebileceğini ve toplumun herkesimi tarafından kucaklanması gereken bir mücadele hattı olduğunu hatırlatmak için e, bu eğitim çalışmalarına yöneldik. Bu sadece bir grubun bir e, siyasi oluşumun başına gelen şeyler olarak değerlendirilmemeli bir hak ihlali olduğunda bunun hepimizin başına gelebilecek. Dolayısıyla birlikte savunma yapabileceğimiz, birlikte muhalefeti, mücadeleyi örebileceğimiz bir alan olduğunu hatırlatmak için de söylüyoruz. Bu yüzden de bunun kolektif bir efor olması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Bunun da altını çizmek istiyoruz. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. Bana. Çok, teşekkürler. çok teşekkürler. Ben de yani eylem çok güzel özetledi. Bir şekilde değişimin öznesi olarak tanıklık diye bahsettik. Bu, bu gerçekten çok önemli. O yüzden hem tanıklıkları dinlemeye hem de e, o e, karşılaşmaları yaratmaya ihtiyaç var. E, umarız e, buna vesile olur. Bu tartışmaları da genişletmeye vesile olur bu e, sergi. Evet, bu haftaki hukuk güvenliği programını e, 12 Eylül Salı günü açılan e, tophane'de Tütün deposunda açılan e, Dijital müzeyi 12 Eylül ile ilişkin dijital müzeyi Konuşmakla Tamamlıyoruz ve e, Bu müzenin hazırlanmasında Çok değerli emekleri olan iki konuğumuzla konuştuk Eylem Delikanlı Sevim Sancaklar Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum Ve e, Açık Radyo'dan da programı için eveye geçenlere ve Feriyalle Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyorum.